Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hanımı annemiz Ayşe radıyallahu anha'ya çok adi bir iftiranın yapıldığı bir olay olmuştu. Medine-i Münevvere'de Cebrail aleyhisselam'ın vahiy getirdiği yerde iffetli iffet abidesi bir kadının başına gelebilecek en büyük bela Aişe annemizin başına gelmişti Günlerce soruşturması ve kovuşturması sürdü Sonunda ayet Celil'e gelip Bunun büyük bir iftira, uydurma, yalan olduğunu haber verdi Ama bu arada müminler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aişe anamız ve özellikle de onun babası Ebu Bekir radıyallahu anhüm cemiyan ashab-ı kiram hepsi çok büyük üzüntüye daldılar girmek zorunda kaldılar bu esnada bilmemiz gereken bir hakikat var ki o çekirdek İslam toplumunun içinde vatandaş olan ama böyle bir afetin neye mal olacağını tahmin edemeyen o şehrin vatandaşlarının dilinden çıkmış bir iftira idi bu başını münafık güruhu çekti ama alttan gafletle buna dalanlar oldu toplumun o birbirine kenetlenmiş yapısı açısından ve zirve isimlerin lekelenmek istenmesinin sonuçları açısından ala pek çok açıdan bu üzücü endişe verici ve ürkütücü bir olaydı gerçekte kaldırılması neredeyse imkansızdı Kur'an-ı Kerim Nur suresinde ayetler indirerek bunun iftira olduğunu bildirince mesele kalktı müminlerin kalbi rahat etti her şey tertemiz oldu gökler yere indi ve her şey net bir şekilde anlaşıldı. Ancak Allahu Teala'nın Nur Suresi'nin 11. ayetinde bugün bizim de olayları yorumlarken dikkatimizden kaçmaması gereken bir uyarısı oldu. Çünkü bugün biz dünya üzerinde hangi olayı yaşarsak yaşayalım, başımıza ne gelirse gelsin peygamberlik evi olan Aişe anamızın evine inmiş bu iftira belasından daha büyük bir bela başımıza gelecek değildir Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iffeti ve o üstün büyük makamı hedef alınarak yapılmış bir operasyondu bu şeytanın arkadan dolaşarak kökleri koparma mücadelesiydi bu bundan daha büyük bir olay Müslümanların başına kıyamete kadar gelemez ölüm bile bundan daha hafif kalır Aişe anamızın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatak odasının iftiraya uğramasının ağırlığını tartabilecek ikinci bir ölçeğimiz yoktur onun muadili bir olay olmaz buna rağmen buna rağmen Rabbimiz Nur suresinin 11. ayetinde bu olayı yorumladıktan sonra buyuruyor ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bel, هُوَ خَيْرٌ lekum صَدَقَ اللّٰهُ Ey müminler Onu kendiniz için şer sanmayın O size bir hayırdır Şer sanmayın buyurduğu şey Allahu u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımına kıyamete kadar yaşayacak bütün müminlerin anası olan Aişe'ye yapılmış iftiradır hem de bu iftira bilezik çaldı iftirası değil daha adi bir iftira Allah o andaki o kesite bakanların gözüne dünyanın ilk gününden son gününe kadar ki hayatın bütününü yerleştirip o bütün içerisinde o küçük kesidin Şer olmadığını Aksine Hayırlara yüklü olduğunu Haber vermiştir Elbette Sadece o kesiti görenler için Afet öldü bitti her şey Ama kıyamete kadar Ümmeti Muhammed'in sürdüreceği hayatın Kalitesi açısından iman ibadet Ve sosyal hayat açısından bakıldığında Ciddi bir Hayır o kaynağı olabileceğini. En azından dostun düşmanın cinnin insanın şeytanın kim olduğunun bilinmesi. Bu trafikte bu hayat trafiğinde dalgınlığa yer bulunmayacağını. Herkesin peygamber yuvası bile olsa herkesin sınandığını ve herkesin ani olaylara afetlere iftiralara, hazırlıklı olmasını, tedbirli olmasını öğreten büyük muazzam bir ders olmuştur bu احكم <gülüyor> الحاكمين olan Allah Her şeyi yerli yerinde yapan Allah Bugün bize ders olarak onu gösteriyor Bütün bu sıkıntılar içerisinde boğulduğumuz Dertten derde adeta yüzdüğümüz bu dünya hayatına bakarken bile bize bunu kendiniz için şer kabul etmeyin yatırım kabul edin eğitim kabul edin pişme kabul edin olgunlaşma kabul edin hayatın kanunu budur böyledir siz kulluğunuzu yapmaya devam edin kalbiniz temiz olsun kinden nefretten tedbirli olarak uzak durun ama birilerinin kin nefret sana güdebileceğini bilin kibrin karşıdakini katliama sevk edebileceğini bilin siyasette görev aldıysan senin temiz olman yetmez rakiplerinin kin nefret sahibi olabileceğini bil sabırla sebatla ayakta durman gerektiğini anla böyle bir olay benzeri bir olay başka bir olay başına geldiğinde aceleci kararlar vermemen gerektiğini teenni ile hareket etmen gerektiğini Dünyada bütün insanların yaşadığını, insanların binbir renk olduğunu, bu hayatın içinde yaşaman gerektiğini unutma insan. Senin kalbin değil dünya toprağı. Sen o dünya toprağının üzerindesin. Senden başka diniyette, yapıda, yüzlerce binlerce farklı karakterde insan var. Bunu öğrenmiş olun ve olayların üstünde olun. Altında olmayın buyurmuş oldu Allah bütün müminlere Velhamdülillahi Rabbil alemin Zekir <gülüyor> fe